Économie écologique Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Evet değerli Açık Radyo dinleyicileri bir ekonomi ekoloji programına daha birlikteyiz. Bugün dört e, kişilik program ekibimiz e, bir ben bir de Açık Gazete'den e, transfer e, bu program için transfer ettiğimiz Can Tombil şeklinde oluşacak. Merhaba tekrardan. Evet, epey yüklü bir program gündemimiz var. İki tane telefon bağlantımız olacak. O bağlantılardan ilkine geçmeden önce çok kısa bir dünya gündeminden bahsedelim. Tabii dün özellikle iklim meselelerini takip edenler için en önemli haber. Çin ve ABD'nin imzaladığı veya üzerine anlaştığı iklim anlaşmasıydı. Hedeflerdi, yeni hedeflerdi. İkisi beraber dünyadaki karbon salımlarının %45'inden sorumlu bu iki ülke. Ortak azaltım ve yenilenebilir enerji hedefleri üzerinde anlaşınca dünyanın geri kalanının içinde harekete geçme baskısı biraz oluşmuş oldu. Epey önemli. Tek başına tabii ki iklim krizini çözmek için yeterli değil ama adım atılması için çok pozitif bir hedef. Türkiye basında sanıyorum epey genişçe yer buldu bugün bu değil mi Can? Bugün Taraf gazetesinin sürmanşetinde görebilmek mümkündü. Bir gün gazetesinde senin ele ettiğin kadarıyla yine görebilmek mümkündü ama diğer gazetelerde bu minvalde bir haber görebilmek açıkçası çok kolay olmadı. Ama internet sitelerinde yine bununla alakalı haberler var. Evet, tabii Brezilya-Türkiye maçı daha önemli bir gündem maddesi Türkiye için. E, o yüzden e, affedilebilir bir şey diyelim. Bir de oldukça fazla gerginlik vardı bugün. E, hem Türkiye içerisinde, içinde bulunduğu coğrafya içerisinde, hem de bölge, dünyanın diğer, bölge, e, diğer taraflarında, Meksika'dan Ermenistan'a Azerbaycan'a kadar birçok gerginlik haberi vardı. E, bunların içerisinde yer bulamamış olabilir ama... Belki de temel sebeplerden bir tanesi olarak da yer bulması gerekiyordu. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Evet yer bulması gerekiyordu. Pek, evet bir diğer önemli şey de yine insanlık için. Bir kuyruklu yıldızı ilk defa bir araç yüzeyine indirebildi insanlık. Bu da epey önemli bir haber ama biz kendi gündemimize biraz dönelim. Türkiye'den de epey önemli gelişmeler oluyor özellikle geçtiğimiz hafta içinde. Hattımızda şimdi Greenpeace Akdeniz'in e, avukatı Deniz Bayram var. Kendisiyle e, Yırca'da e, son haftalar yaşanan gelişmeler e, ve hukuki olarak nerede durduğumuzla ilgili konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. E, teşekkür ederiz öncelikle yayınımıza katıldığınız için Deniz Hanım. Ben teşekkür ederim sağ olun. E, bize son, e, isterseniz ilk olarak son güncellemelerle başlayalım. Evet. Şu anda Yırca'da ne oluyor, nasıl devam ediyor süreç? E, şu anda Yırca'da bütün bu olanlardan sonra, e, yani biliyorsunuz altı bin ağızın kesimliği sökümünden sonra e, hepimiz çok üzülmüştük. E, fakat daha sonra kararın gelmesi ve kararın gerekçesinde aslında burada termik santral yapılamayacağına ilişkin e, ifadelerin olması. E, en başından beri köylücünün ve burada verilen mücadelenin haklılığını göstermesi, ...ve bütün dünyayı artık duyurması açısından çok önemliydi. Yani Bunun biraz sevinci, buruk da olsa sevinci hala yaşanıyor. Ve Türkiye'nin pek çok yerinden dayanışma ziyaretleri Yırca'da devam ediyor. Evet, peki bu bu çok önemli bir şey. Orada termik santral yapılamaz ifadesi karardaki... Bu hukuki olarak ne anlama geliyor? Projenin e, bundan sonra devam etmesi mümkün mü bu şekilde? E, bu sorulardan ilki bir ikincisi e, sizin de söylemiş olduğunuz 6 bin ağacın sökülmesi kesilmesi e, mevzusu var. E, bu mevzuda e, sorumluluk kim e, ve kim cezalandırılacak? Evet. Ya da evet nasıl cezası? Evet çıkıyorsun. şöyle, e, yani biz bu davayı açarken. E, acele kamulaştırma e, kararı hakkında dava açarken acele kamulaştırmanın neden hukuka aykırı olduğunu, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın neden hukuka aykırı olduğuna ilişkin e, çok e, iki tane önemli argümanımız vardı. Bunlardan bir tanesi e, bu alanın termik santral kurulmak istenen alanın, E, hukukun emredici kurallarıyla koruma altında olan zeytinlikler olduğu dolayısıyla burada bir termik santral proje planlamasının yapılamaz olduğu İkincisi ise e, Don Ustay'ın daha önceki kararlarına da referans vererek enerji planlamalarında, enerji yatırımlarında acele kamulaştırma yapılamayacağı acelecilik konusunun ancak ve ancak savaş, olağanüstü hal ya da bu bu kadar önemli gerekçelerle ancak yapılabileceğine ilişkindi e, ve Don Steyn kararına baktığımızda da kararın gerekçesinde yürütmeyi durdurma kararı verildi biliyorsunuz. Ee, kararın gerekçesinde de e, bu iki argümanımızın da bu iki e, bu davunun neden hukuksuz olduğuna dair iki argümanımızın da Danıştay tarafından kabul edildiğini e, söz konusu alanın termik santral planlamasına dahil olamayacağını ve acelecilik e, acele kamulaştırma da yapılamayacağını söylüyor. Hukuki açıdan çok önemli bir karar. Aynı zamanda Greenpeace gibi e, çevre örgütlerinin de bu tür davaları açabileceğine ilişkin de e, bir e, karar verdi. Mahke, emsal teşkil ediyor ee, bakımdan da. Evet, emsal teşkil etmesi açısından oldukça önemli olacağını düşünüyorum bundan sonrası için de. Bundan sonrası için e, yani şu anda mevcut durumda yürütmeyi durdurma kararı verildi. E, karşı tarafın bir itiraz hakkı yok son yasal düzenlemelere göre e, ama tabii ki dava devam ediyor. Ee, ama davanın da oy birliğiyle alınan ve bu kadar e, hukuk uygun, bu kadar gerçekten e, kanuni düzenlemeleri ar arka arkaya sıralayan ve e, tam olarak bizim buradaki hukuki mücadelenin ve toplumsal mücadelenin bütün e, savunu savunusunu içeren bir kararın e, karardan geri adım atılmayacağını ve bu yönde iptal kararını verileceğini düşünüyoruz. Umuyoruz daha doğrusu. Bundan sonrasında da tabii ki yani bizim için bu karar burada projenin yapılamayacağına ilişkin önemli bir karar olacak. Bundan sonrasında da daha önce de açıklamış olduğumuz gibi biz bu projenin projenin projeye çevre bakanlığı tarafından verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının da usulsüz ve hukuksuz süreçlerle alındığını gördük. E, ...gerekli başvurularımıza alınan cevaplar sonrasında e, bunun için de e, yine ÇED'e karşı e, bir hukuki e, süreç başlatıyoruz. Evet, tabii e... yani bölge biraz daha e, yakından bakıldığı zaman da tarumar edilmiş topraklarda sahip oldu bu ilerleyen inşa e, kesim aşamalarının ardından... ...ama bir diğer taraftan da yeni ekilen fidanlardan ve tekrar yeniden başlama gibi bir durumdan bahsediliyordu. Bununla alakalı bildikleriniz nelerdir? Onları bize aktarabilir misiniz acaba? Elbette. Yani alanda zaten 6.500-7.000 civarı ağaç olduğu ilçe tarım müdürlüğü tarafından, tarım müdürlüğü tarafından daha önce tespit ettirilmişti tarafımızda. Yani şu anda mevcut kesim 5.700 ağaç olarak gözüküyor. Yani 5.700 önceki kesilenlerle birlikte 6.000'e geçen bir ağaç sayısı sökümü yapılan ağaç var. Bunlarla ilgili yani birçok gruptan e, yani Türkiye'nin her yerindeki birçok hem kişisel hem kurumsal olarak hem örgütsel olarak e, çok fazla işte burada fidan dikimi, altı bin ağacın yerine daha fazlasının dikilmesi ve oranın zeytinlik olarak yaşatılmaya devam edilmesi için çok fazla dayanışma ziyaretleri ve mesajları gönderildi. E, ilk, e, bunlardan ilk ziraat mühendisleri odasının ağaç alanın yeniden altı bin. E, zeytin ağacı dikilerek, zeytin fidesi dikilerek, zeytinlik e, olarak kurulmaya devam edileceği yönündeydi. E, bununla ilgili köylüler e, yani hem çok mutlular hem de bir yandan da kendilerine gelen bu e, dayanışmayı organize etmeye, e, koordine etmeye e, çalışıyorlar. E, en son e, odaların e, geçen hafta buraya ziyareti e, sonrasında e, temsili olarak burada şu anda mevcut durumda 150 kadar e, fide dikildi. Ee, devamı da bundan sonra gelecek gibi gözüküyor. Evet yani kesilen ağaçların 100 yaşına yakın olduğunu düşündüğümüz zaman yani evet. e, tekrardan evet. umalım ki bir 100 senesi daha vardır içinde bulunduğumuz gezegenin. Benim <gülüyor> sormak istediğim son soru da e, olayın bir de kriminalize boyutu vardı. Bu konuyla alakalı olacak. Zaten evet. o, e, olayı gazetelerde görmemizdeki asıl sebeplerden bir tanesi de oradaki köylülerin kelepçelenmesi, dövülmesi, Hı. gazlanması ardından Hı -hı. hatta daha kaçırılmasıyla alakalı olan evet, durumlardı. Evet, ee, evet. ardından güvenlik bu özel güvenlik güçlerinin işten çıkarıldığı haberi geldi şirket evet. tarafından. Şimdi de tekrardan bir dava açılacağı söyleniyor. Fakat bu sefer güvenlik güçleri, özel güvenlikler köylüleri kendilerine darp ettikleri gerekçesiyle dava açacaklarmış. Hı -hı. Bu konuyla alakalı oralarda neler konuşuluyor? kulağınıza gelen bir bilgi var mı? E Ya yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani olayın kriminalize edilmesi aslında bu alana tel örgülerin çekilmesi, buraya özel güvenlik kulübelerinin yerleştirilmesi, özel güvenlik görevlilerinin yerleştirilmesiyle başlayan bir süreç oldu. Yani burada e, termik santral kurulabilmesi için, yani bir inşaata başlanabilmesi için, yani neticede sürekli olarak hep dayanılan ve ifade edilen bir şey var. Bu da acele kamulaştırma kararı var. O yüzden biz istediğinizi yaparız. Evet. Yani ama bir yere sahip olmanız demek orada gerekli bütün inşaatı, çalışmaları yapabileceğiniz anlamına gelmez. Nitekim şirketin ÇED raporunda da zaten gerekli bütün izinler alındıktan sonra inşaat ve çalışmalara başlanacağı konusunda taahhütler var. Ama biz bununla ilgili süreci araştırdığımızda Kodin Şirketler Grubu'nun burada termik santral inşaatı yapabilmesi için, termik santral kurabilmesi için hiçbir izni alamadığını, yani bu alanın tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmediğini, ağaç kesim izni olmadığı zaten belediyeden alınmış herhangi bir inşaat yani oraya kepçelerin girmesine haklı gösterecek hiçbir izin alınmadığını biz biliyorduk. Ya yani oldu fakat bittiye getirilmiş burada, bir süreç var aslında. Yani sonuç itibariyle fakat buna rağmen orada bir telör, yani çünkü imar planları da keza aynı şekilde alanın imar planı da yok. Orada bir termik santral kurulacağına ilişkin. Fakat bununla birlikte aslında baktığınız zaman işte daha orada köylülerin dava yani köylerin böyle bir hukuki mücadeleye başlamasıyla hemen akabinde tel Birilerin çekilmesiyle karşı karşıya kaldılar. Özel güvenlik görevleri yerleştirdiler. Ve bunların, yani bunun nedenlerini biz hem buradaki idari birimlere hem de şirket yetkililerine sorduğumuz zaman bunun hiçbir cevabını alamadık. Yani orada köylüler kendi topraklarına nasıl bir zarar verebilirler? Yani evet. Korumaya çalıştıkları ağaçları mı yıkacaklardı, yakacaklardı? Korumaya çalıştıkları ağaçları mı sökeceklerdi yerlerine? Hani ne yapabilirlerdi ki oraya tel örgüler çekildi ve özel güvenlik görevleri yerleştirildi? Yani bunun tek bir nedeni var çünkü tel örgüler çekilerek özel güvenlik görevlileri yerleştirilerek yapabilecekleri kadar e, izinsiz yasal izin olmadan e, ağaç kesimini, sökümünü gerçekleştirmektir ve bunu da yapıyorlardı. Ve köylüler ne zaman buna engel olmaya çalışsalar e, neticede orada anayasada da, da belirtilen haklar gereğince e, orada yapılan hukuksuz bir eyleme karşı e, bir müdahalede bulunuyorlardı ve haklı bir müdahaleydi bu. E, ve anında da zaten kolluk güçlerine gerekli... E, bir, ihbarleri yaptıktan sonra bu müdahaleyi gerçekleştiriyorlardı. E, fakat e, bunların sonucu olarak özel güvenlik görevlilerinden çok ciddi bir dar. Ee, kelepçeleme, ters kelepçeleme, ee, işte son en en son 21 Ekim olayında çok yani kelepçelerin yani üzerlerine sürülmesi gibi e, bir takım e, talimatların da olduğuna ilişkin pek çok tanık ve e, tanık e, beyanı söz konusu. Bunların hepsi ilgili ifadelerde yer alıyor zaten. Keza aynı şekilde e, avukatların e, avukat olarak benim içeri alınmamam ya da işte darp olayları vesaire pek çok olumsuz <gülüyor> yani şiddet olayıyla karşı karşıya kaldık. Ee, en son olan olayda da e, zaten bir gün öncesinde özel güvenlik görevlilerinin sayısı iki katına çıkarılmış Tel örgüler jiletli, tel örgülere dönüştürülmüş oraya alanın hiç kimsenin girmemesi, girmeye çalıştığı zaman ciddi bir riskle yani bir yaralanma tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği bir e, orada önlemlerin artırılması gibi bir durum söz konusu oldu. E, neticede o o gün sabaha karşı e, o altı bin ağacın kesildiği, e, söküldüğü yerlerinden söküldüğü sabah e, hiç kimse içeriye girebilecek durumda değildi zaten. E, ve içeride olan e, kişiler e, veya yaralanma riskini gözü alarak hani o engel olmaya çalışan e, kişiler de e, zaten e, işte karga tutun toplanarak e, işte kelepçelenerek Ee, araba araçlara bindirilerek özel güvenlik görevlileri tarafından yani bir hürriyeti tahdid suçu işlenerek hı hı. E, işte kül barajına, Serçin Kül Barajı var orada Kül Barajına, e, akabinde e, işte aşağıdaki köylere e, ya da yakın maddede bir baraj var oraya, yani ne ne amaçla olduğu bilinmeden götürülmeye çalışılmış ve tam da sizin ifade ettiğiniz gibi aslında çok ciddi bir daha kaldırma gibi bir durum. Kaçırma yani bu çok ciddi aslında, bir suç aslında yani. Aynen öyle. Yani bunlarla ilgili gerekli başvurular gerekçes şikayetler gerçekleştirildi. Zaten e, dediğim gibi yani bu terör bir çekilme anından itibaren köylüler ne zaman bir şiddetle ne zaman bir DATFA e, karşı karşıya kaldırsa çünkü dediğim gibi bu özel güvenliklere verilen talimatlar dolayısıyla aslında gerçekleşen şiddet eylemleri mütebadi bir şiddetti. Yani e, bu terör gülenin çekilmesi ve artık Korya köylülerin girmesinin engel olmasıyla başlayan mütemadi bir suç e, söz konusu orada aslında. E, ve Bunların da tabii özel güvenliklere verilen talimatlar neticesiyle gerçekleşti geçtirildiğini görüyoruz. Ben az önce Korini Şirketler Grubu yetkilisinin röportajını okudum. ve evet, de hiç de yani onu. Hiçbir şekilde gönlüm razı değil böyle bir talimat da vermedik diyor. E peki o zaman bu özel güvenlik görevlileri neden e, istedikleri gibi kelepçeliyorlar ve neden biz her iletişime geçmeye çalıştığımızda onlarla e, bu şekilde talimat aldık, bu şekilde emir aldık şeklinde bir ifade e, gösteriyorlar bize. Yani bizim için açıkçası durum çok anlaşılır. Evet. Elbette belirli bir hiyerarşik olarak kendilerine verilen emirler ve talimatlar doğrultusunda onlar da bu kişilere karşı, köylere karşı bize karşı bu şiddeti uyguladılar. Bunun sonucunda da tabii karşılıklı olarak onlar da köylerin kendilerine şiddet uyguladığını darp ettiği gibi... işte bir takım aletlerle saldırdıkları gibi bir beyanda bulunuyorlar. Ama böyle bir şeyin gerçekliği zaten bütün bir olayın en başından itibaren bütün bu olaylar başladığında büyük resme baktığınız zaman... Oradaki özel güvenlik görevlerinin elindeki coplar, e, kelepçeler, e, sayının e, yani hep oraya zaten ilk başta müdahale eden bir 10-15 kişilik bir e, köylü oluyordu. Orada nöbet tutan köylüler. E, sonrasında jandarma geldikten sonra zaten bütün köyler e, geliyordu. Yani Dolayısıyla bir 80 kişi, 100'den fazla bir özel güvenlik gücünden bahsediyoruz. İşte e, coplarından, kelepçelerinden. E, alana zaten terör örgüt çekilmesinden bir de üstelik sadece özel güvenlik görevlileriyle aynı zamanda orada şantiye çalışanlarının da e, köylere yönelik e, darp ve şiddetinden e, yani bence resim açık kimin şiddetini uyguladığı ve kimin bu talimatları vermiş vermiş olmasıyla ilgili peki e, çok teşekkür ediyoruz Deniz Hanım vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz süreci takip etmeye devam edeceğiz sizin gibi aynı şekilde e, ilerleyen haftalarda e, yine e, sizin bilgilerinize başvurabiliriz e, tekrar teşekkürler ben teşekkür ederim. iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet. E, bu arada bütün yayın boyunca özel güvenlik gücü falan dedik ama öyle bir şey yok değil mi aslında? Yani bildiğiniz... E... Hani adam tutup e, oraya işte insanları sokmama e, durumu söz konusu. Özel güvenlik gücü tabiri de çok e, yani güvenlik sağlamış olmuyorlar aslında. E, Yeni bir yasal düzenlemeden zaman. bahsediliyordu bu hmm. güvenlik, e, özel güvenliklerle alakalı. Ne demekse evet bu şeye benziyor işte bu 100 sene önce falan e, ABD'de Pinkerton e, ajansı vardır meşhur. Böyle madencileri falan dövdürür böyle şirketler tutup aynı evet. biraz ona aynı evet. benziyor. Peki şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Parçayı erken kesmek zorunda kalabiliriz. Çünkü bir telefon yayınımız daha var ama yine de bir müzik arası verelim. Biraz soluklanalım. Ondan sonra devam edelim. parçayı dediğimiz gibi biraz erken kestik ama bir Vistiboy'dan Intergalactic isimli parçayı da siz eğer dinlemeye devam etmek isterseniz bunu yapabilirsiniz çeşitli yollarla. Evet uzayda da böyle önemli gelişmeler oluyorken biz de intergalaktik bir parça dinleyelim dedik. Şimdi ama tekrar Türkiye gündemine ve e, yerel ekoloji hareketleri e, gündemine dönüyoruz. Hattımızda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden e, Gülizar Şendur var. E, kendisiyle FATSA'da e, gerçekleştirmek istenen Siyenur altın arama işlemleri ve e, bununla ilgili e, buna karşı çıkan hareketle ilgili konuşacağız. Merhaba özüncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Merhaba ben teşekkür ediyorum. Merhaba e, Gülce Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Evet, çok fazla vaktimiz yok. Yaklaşık 7 dakikalık bir vaktimiz var. O yüzden isterseniz hızla sizden e, bir bağlama alalım Sonra da sorularımıza devam edelim. Hızlı bir şekilde ben size o zaman e, e, ileteceğim. Şimdi burada biz iki ayrı e, ekoloji hareketi yürütüyoruz. Bunlardan birisi Hessel ile ilgili. Diğeri de Siyanurla Altın Maden İşletmeciliği. E, Hessel ile ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. E, burada e, Atilla 1 ve Atilla 2 Regülatörü için e, danıştayın yürütme kararı, e, danıştayın mahkemeyi durdurma kararı... Bunlarla rağmen es çalışmaları hukuklu bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bunu ayrıca belirtmek istiyorum. Cianur ile altın madeni işletmeciliği yapıyor. Aynı zamanda Fas'ta yukarı bahçeler en mevkiinde. Burada yüz e, dönümlük arazide yaklaşık 900 ton altın rezervinin olacağından bahsediliyor. E, tam bir doğa katliamı oldu. E, i̇nsanların tepkisi ağaçların katliamıyla başladı. E, çok zor bir süreçten geçiyoruz burada. Eh... Uh... 2013 yılında ÇED olumlu karar aldıktan sonra şirket çalışmalarına burada e, başladı. 2014 yılı itibariyle de katliama başladı. Ağaç katliamına, doğa katliamına başladı. E, süreç e, insanlar tarafından şu anda çok olumlu geçiyor. E, halk çok e, duyarlı. E, mitingler yapılıyor, oturma eylemleri yapılıyor. E, direniş çadırları kuruldu. E, fakat e, emniyet, polis, jandarmadan e, çok e, tehditler alınıyor. Yapılan basın açıklamalarında insanları ifadeye çağrılıyor telefonla. Demokratik haklarımız engelleniyor bu durumda. Bir şiddet bir baskı var bu anlamda. Evet. evet yani gelen haberlerde Fatsa'daki bu büyük gösterilerden gelen haberlerden bizim okuduğumuz jandarmanın bu eylemler sırasında insanları video kameraya aldı ve bu video kamerada suratı tespit edilen kim olduğu tespit edilen kişilerin ifade vermeye çağrıldığı ile alakalıydı. Evet. Hı -hı. Bu konudaki gelişmeler neler? Bir de bir şey daha soracağım yani bu ifade vermeye çağrılan insanlar ne gerekçeli ifade evet, vermeye çağrılıyor işte. o da çok önemli burada. Yaklaşık iki hafta öncesinde 90 kişi, köy halkı bir basın açıklaması yaptı şantiye alanının önünde. O gün zaten kamera çekimleri olmuştu. Gerekçi olarak da siz yapmış olduğunuz basın açıklamasını izinsiz bir şekilde yaptınız diye telefonla arayarak ifadeye çağrılıyor. Yani gerekçi olarak izinsiz bir şekilde basın açıklaması yaptığımızı gösteriyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet mi oluyor bu? Evet, evet. hı hı evet, hı -hı. evet. İzinsiz basın açıklaması da ilginç bir şeymiş. Yani basın açıklaması almak için e, izin almak e, garip. Benim bildiğim kadarıyla e, yani hukukta böyle bir şey de zaten e, yani yürüyüş yapmak için izin almak yok. İzin Yer gerekiyor. bildirme e, yükümlülüğü var. E, ama neyse hani e, bu şekilde basında falan da çok sık konuşuluyor. Bunu da bu şekilde düzeltmiş olalım. Peki... E, Politikaları bunlar tamamen insanları korkutma çünkü e, orada hiç polisi jandarma ile ilk kez karşılaşan insanlar ve madene karşı büyük mücadele veren insanlar var. E, haliyle bu şekilde jandarmadan ifadeye çağrıldığı zaman insanlarda bir korku başlıyor bir geri çekilme Şimdi başlıyor şey tamamen tutturma politikaları evet. evet. <gülüyor> Peki Hı -hı. E, bununla ilgili e, şimdi şeyden bahsettiniz e, şirketin e, ÇED olumlu raporu aldığından bahsettiğimiz. Evet. E, Peki buna rağmen yürüyen bir hukuki süreç var mı e, yoksa e, toplumsal evet. muhalefet seviyesinde mi e, ilerliyor o, şu an sadece? On tane yani mahkemesine şu anda dava açıldı, dava sürecini bekliyoruz. E, aynı zamanda e, halk büyük bir şekilde kendi imkanları dahilinde e, eylemlerini gösterilerine devam ediyor. Birini çadırını kurdular deniz çadırını kurdular. Hı hı. Bir bir yandan da HES'ler kapsamında FATSA'da belki evet. tabiri caizse bir kuşatma olduğundan söz evet. edebiliriz. Hem Siyenür'le Altın Arama hem HES'lerle ekolojik ve doğal yıkım söz konusu. Bu Bu senürle altın aramanın bölgedeki işte tarımsal veya insan faaliyetlerine ilişkin etkisine yönelik raporlar veya üçüncü kişilerden bilirkişilerden alınan raporlar bunların etkisine ilişkin öngörüler var mı? Var. <gülüyor> Evet çok korkunç sonuçları var bir defa onların almış olduğu raporda şirketin almış olduğu raporda yerleşim alanına 20 kilometre uzaklıkta şantiyalanının kurulduğundan bahsediyor halbuki en yakın ev 200 metre. E, Siyanür'ün 200 metre e, ve şöyle de bir durumları var. E, şantiye mahalle mahalle e, yerelde, köyde, şehirde, Fatsa'da insanları topluyor. Siyanür'ün e, zararsız olduğunu hiçbir zararı olmadığını e, bilgilendirme toplantıları yapmaya çalışıyor. E, halbuki zaten zarar başta e, yaban e, ormanların katledilmesiyle başladı. Çünkü yaban hayatı e, inmeye başladı. Yani orada yaşayan hayvanlar e, artık Köylere, evlere saldırmaya başladı. Su kaynakları tamamen e, daha kaybolmaya başladı. Daha yolun başındayken, nişanti yaşamasındayken bunlar oldu. E, bundan sonra tarımı, siyanırı başlayınca tarımı nasıl etkileyeceğini ve oradaki yaşam alanını nasıl etkileyeceğini hiç düşünemiyorum zaten. Evet, zaten siyanürün hani insan sağlığına zararsız olduğunu söylemek, ateş yakmaz demek gibi bir şey. Hı hı. Peki biz Fatsa'daki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz ve çok teşekkür ediyoruz yayınımıza. Ben çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum sizinle sesinizde ses olduğunuz için. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek. Görüşmek evet. üzere. Teşekkürler. Evet, e... Bir ekonomi, ekoloji programında sonuna geldik. Epey hızlı bir programdı. Evet, e, aynı zamanda özel de bir gündeyiz. Bugün Açık Radyo'nun 20. yaş günü. E, bu yaş gününü de tekrar hatırlatalım. 20 yıllar Açık Radyo burada dostlarıyla, programcılarıyla, dinleyicileriyle beraber 20 yıl daha burada olmak gibi bir planı var gibi duruyor. Evet, e, dinleyicileri bir 20 yıl, 40 yıl, işte senin dediğin gibi gezegen sürerse bir o kadar da var etsinler e, Açık Radyo diyelim biz de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Economie, ecologie. <Sessizlik> Wat leeft mamma, Pirin Dengiv?